Loçka ah. Biliyorum ya fısıldayarak konuşmamı daha çok seviyorsun ama Sesime katlanacaksın yapacak bir şey yok Hala da nasıl böyle bir insan olabiliyorum kendime o kadar şaşırıyorum ki böyle, Nasıl diyeyim Elbette ki böyle olacağım Allah kahretmesin Sonuçta Şöyle konuşuyoruz yani, hey gerçekten gerçekten yani neyse, sorry, baby, Aa, evet, içim, sana konuşuyorum yani içim deli gibi sen tabii ki de olacak, hem de nasıl yani, ah güzel loşkan, of ya. şaşırıyorum yani yine söylüyorum <gülüyor> hem de hem de nasıl yani <gülüyor> seni de biliyorsun açıkça seni de nasıl düşündüm yani? biliyorsun biliyorsun yani tamam dün söylediğin işte paylaştığın söz üzerinden. ...bir daha değerlendirecek olursam ya da bir daha o şekilde düşünecek olursam ki bunu yapamayacağımı sana söylüyorum yani. Belki, belki gerçekten de o olan... geç onu benim için mi paylaştın Allah karar etmesin Ben her şeyi üstüme alınıyorum bir kere, onu, onu bak onu bil, tamam mı? Onu, her şeyi üstüme alındığımı bilmen gerekiyor. Sonra, bu doğrultuda ilerlersek, onu üzerime alındığım üzerinden düşünürsek... Ben Lojka, evet savunduğum şeylerin bazılarından, birkaçından yani bu savunduğum şeyler de bazen işte aslında sistemlerimi oluşturan şeyler oluyor belki, varsayalım bunları törpüleyebiliyorum ya da ne bileyim rafa kaldırabiliyorum ya da işte sen Lojka, sen yani senin için sadece senin için de değil bazı noktalarda zaten aklı olduğun için yani çok muğlak konuşuyorum yani hani neyden hangisinden bahsettiğim belirsiz okey biliyorum ama ab bütün düşüncelerinden <gülüyor> sıyrılıp kendini karşısındakinin yerine koyma koyma koyulmasını istiyorsun benim öyle yapmamı istiyorsun ben bütün düşüncelerimden sıyrılamam kiloçka senden nasıl sıyrılabilirim şu an anı yani burada başlıyor <gülüyor> sen tam burada şu Allah'ın cezası kolçağı kaldırıyorsun tabi sen öyle kaldırmıyorsun Tam kolçak da Allah'ın cezası olmasın kaldırıyorsun ben sana belki bir şey anlatıyorum o sırada ya da bir şeyden bahsediyorum dinlediğini biliyorum öyle bir şey kastetmiyorum ama var ya e sanki geri dünyanın geri kalan hiç zaten önemli değil de Ama o kadar şey ki böyle ben seni dinliyorum konuş tamam ama Benim şu an yapmam gereken bir şey var Allah kahretmesin Diyorsun ve pat diye öyle Başını böyle bacağıma koyuyorsun ya yani, öyle koyuyorsun yani oradan geçiyorum ben şu an sen Benim bacağımdasın anlıyor musun? Buraya yattın yani Ellerim boş değil. Biriyle direksiyonu tutuyorum, biriyle telefonu tutuyorum. Ama... Bir elim senin... Bir yananın altındaymış gibi düşün yani. O, şu an o yan, Doçka. Nasıl... Düşüncelerimin hepsinden sıyrılıp... Düşünmemi bekliyorsun ki. Zaten Allah kahresin yani ya kendi çapımda yaşadığım acılarım var ya bize dair senin de aynı şekilde bir de tam tonlarca yani ortak yaşadığımız anılar acılarımız var. Of. Ne bileyim o sözü işte üstüme alındım. Ne yapayım beloçka ya. Kendime gerçekten çok şaşırıyorum yani. İkimiz de belki hiç... ...kabul edilmeyecek şeyler yaşıyoruz. Evet. Belki bir sürü zorumuza gideceğini düşündüğümüz şeyler yaşıyoruz. Sen de beloçka. Ruhum senin. O yüzden hiç şey olmuyor yani. Şey hissetmiyorum. Nasıl denir? Ya i̇şte biliyorsunuz ikimiz aynı şeyleri yaşıyoruz İkimizin de Çağrı olmuyor belki ama bir nebze de olsa içimizi ferahlatan şeyler oluyor İçimizi huzur kaplatan şeyler oluyor İyi ki varlar İyi ki seninde böyle şeyleri inşa edebildik Boşka. Derinliği bu seviyede olan Böyle manyaklık Manyakça olan Bu seviyede olan bir Güzellik böyle büyük bir şey yaratabildik ki <gülüyor> bugün belki böyle çıldırmamıza sebep olabilecek yani kafayı yememize sebep olabilecek türden acılara bir nebzede de olsa belki katlanabiliyoruz yani hala da geleceğin hayalini kuruyoruz <gülüyor> işte böyle şey diye aklımdan bir sürü şey geçiyor hızlı hızlı işte geçen kayıtlarımdan bir tanesinde şey dedim ya, ya. Bir tane kitap seçip hala da üzerine düşünmedim ama böyle kayıt şey yapmak istiyorum yani. Sana okumak istiyorum. Bu şeydeki gibi. Biliyorsun zaten de. Ama öyle bir şeyden yola çıkmadı işte. Aslında kafama öyle bir şeyden gelmedi. Dedim ki niye olmasın ki? Ama işte o filmden. Reader. Sonrasında onu anımsattı. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu izleyeceğim dediğim filmi şey yapamadım. İzleyemedim. Bakayım. Uyumadım aslında ama uykum var gibi de gözükmüyor. Eve geçince belki ona başlayabilirim. Hala şey yapamadım. E, filmin adını senle paylaşmak istiyorum. Ama sen ...paylaşacağım burada Zaten paylaşmak istiyorum ayrı da... ...ben izledikten sonra paylaşmak istiyorum ya. Gerçekten de böyle beni yansıttığını düşündüm... bir filmi falan da izlemedim sonuç olarak. Neyse. Bizim ihtiyar var ya... bizi oyaladı biraz... ...beni daha doğrusu. En azından yazdıklarımı yazabildim. Her hiçbir şekilde kesmiyor ya da... <gülüyor> ...mesela bütün oluşturduğumu sanıyorum... ...bir şey yaptığımı sanıyorum ya da ne bileyim... ...işte ya bir duyguyu uyandırabildiğimi sanıyorum. Ama sonra dönüp hepsini mesela baştan okuyorum tamam işte şu an paylaşabilirim dediğim noktada hepsini mesela baştan okuyorum diyorum ki bu yazdığım paragrafı ben daha da yazdığım bir paragrafı mesela anlatmak istediğim duyguyu daha da böyle derinleştirebilirim daha da güzel şeyler katabilirim diyorum başka bir paragrafa geçiyorum orada da aynı duygu oluşuyor olmuyor yani belki Belki işte ses kayıtları bir nebze yardımı yetişebiliyordur. Ama işte loşka be. Hiçbir şey... Hiçbir şey işte... Yüz yüze gelmenin, o bakışmanın... işte bir bakışma, gerçekten bir bakışma. Bir yüz yüze gelmeye, bir göz göze gelmeye... Karşındaki'nin senin için ne hissettiğini, loçkanın ya da senin loçkanın, senin için ne hissettiğini sadece bir bakıştan anlamak. O an neye ihtiyacı olduğunu bir bakıştan anlamak. Böyle bir derinlik. Ya bir şey diyeyim ya. Herhalde başka bir şeyle bu kadar müşerref olamazdım yani. Hızlı konuştum ya. Bir şey değil mi? Ya? Evet, hızlı konuştum ama belki son zamanlardaki... What? Belki son zamanlardaki... Aa, hem en akıcı... <gülüyor> hem mesela diksiyonumun en düzgün olduğu. Çünkü sabahları uyandığımda genelde şey oluyor. Yani Sabah uyanmış oluyorum. <gülüyor> belki bir bardak... Çünkü ben biraz işte ucu ucuna ya da... Erken diyebileceğim bir vakitte da oluyor ama işte biraz su, su içiyorum falan belki bir şey yiyebilirsem yiyorum ama şey olmuyor yani o şeyi toplayamıyorum şu an ama çok ilginç bir akıcılıkta eff ya ekran sende ne açılıp duruyorsun çok şey bir akıcılıkta gayetim bunu böyle şeyi ben sevmem bazen Sanki şey gibi hissettiriyor beni. Duygusuzmuş mu gibi. Ya duygusuzluk değil. Okey de. Belki de o bilmiyorum. Ne deniyor buna? Katarsis gibi bir şey deniyor. O duygu boşalımını biraz şeyde yaşadığım için yazıda yazı yaşadığım için belki onunla alakası vardır. Ve bir kez daha bir kez daha sahil yolunu bitirip ki Bir insan sahil trafiğini bu kadar çok sever mi? Tabii ki de sever. Logikasına vakit ayırabiliyor. istediği gibi. Bir kez daha sahil trafiğini bitirip Seni bıraktım. Seninle vedalaştım. Bazen beraber gittiğimiz O yerden geçtim bile. Şimdi bir sonraki istasyondayım. Hani benim şu of ya of yani benim şu aklımı aldığın yani hatırlıyor musun? Çok manyaksın ya. Ha bir şey değil mi? Orada var ya seni ben öp edebilirdim yani. Gerçekten orada seni ben öp edebilirdim yani. Çünkü belki hiçbir şey zaten görmem. Başka hiçbir şey görmedim ben orada. Nasıl? Bir de var ya, böyle binip gittin. Diyorum, Selim Bey. Demiyorum tabii ki. Diyorum ki, Beynim orada asfalta aktır resmen Seni de sen ayrı ediyorsun İşte hemen de binmiş gitmiş falan yapıyorsun. Orada ben kendimi yönlendirmiyordum ki Vücudumu ya da işte neyse yani Aptal oldum gidiyorum Ama var ya Tebrik ediyorum yani seni Fazlasıyla Beni harika harika iki kere Başka kimse aptal edememiştir Bir kere de kimse edememiştir Onu da sen yaptın zaten Patatesi yiyerek <gülüyor> Kafayı yiyeceğim yaa Telefonu konuşuyorum Tamam Elbette ki sana konuşuyorum Sen beni dinliyorsun Ama En iyi haliyle, en iyi şekliyle hala yerinde de. Her şey rağmen. Ama ona da şaşırıyorum yani işte nasıl yerinde olabiliyor? Oh. Bu ne ya? Kendine gel çocuk. Neyse bugün bugün neden? Tek seni bugün kıskandıramadım da yani. Yok sağ Böyle bir şey yapmış olsaydım. Abi silecekler de ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz kardeşim? Camı yemeye mi çalışıyorsunuz? Yok burada Loçka. İstediğiniz kadar şey yapın. Kemirin kendinizi. bazen var sanıyorum. Geliyorum buraya, biniyorum. Diyorum belki bugün vardır. Yine olmuyor, yine olmuyor. Ben olunca size söyleyeceğim. Sakin olun. Neyse, bir şey söylüyordum ya. Mental durumun kafayı yiyip yememem durumuyla alakalı yani Neyse Öyle bir şey işte. Nasıl söylesem nereden başlasam Bodrum Bodrum Senin söylediğin sayfayı takip ediyorum bu arada Buraya göz gezdir Güzel şeyler var diye söylediğin sayfaya Baktım takip ede aldım diye hatırlıyorum Bakıyorum öyle Zaten oranın sokaklarında dolaşmaya başladım. O bahsettiğin şey vardı ya. Bir kale vardı ya. Böyle. Adı da neydi ya? Her adını boşver. Kale. Adı Kale. İşte bakıyorum öyle. söylemiştin hatırlıyor musun? Oraya çıkardım. Sonra hayal kurmuştuk. Oraya çıkardık. Oradan ayaklarımızı sarkıttırdık o aralıklarından. Ona ne diyorlar bilmem vallahi. Ayaklarımızı sarkıttırdık. Ben ona bir iyice baktım. Bence bir tanesine. İkimiz sığarız bir yerde. Sığmasak da zorlarız yani bence. Yoksa aramızda taş mı dursun lojika? Taş mı olsun istiyorsun aramızda? Bir şeydim mi? O taşı ben sökerim yani. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı gelir bu sefer. Bu sefer bir de gelir onları almaya çalışır. Seni benden. Of. <gülüyor> Sındım. Ya sana cadde sesi dinleteyim. Sen ne yapıyorsun? Ya demeyeceğim. Çok merak ediyorum seni diye. Her zaman ettiğimi biliyorsun. Her zaman, her zaman, her zaman. Ya adam, bir sal artık ya ihtiyar. Neyse. Demeyeceğim. Ama öyle yani. Hala senin Loçkan'ım. Zaten. Hala senin Junior'ın. <Gülüyor> düşünüyorum böyle sana her şey olduğum senaryoları. ışka <Gülüyor> Esta hala bilmiyorum konuyu anlaştım zaten şaşırıyorum ya <Gülüyor> dedim azıcık çok büyük tesir oluyor mu ya ben böyle yapınca of ya ya işte bak haçka biliyorum zaten şımardığımı da biliyorum şunu da farkındayım. Bazen o noktayı kaçırıyorum ama Şımarma dozum Senin hangi anına geliyor bazen bilmiyorum He yani bunu Mesela işte o çıkardım sesi İşte bazen Ne diyorsun bilmiyorum bazen şey mi diyorsun Bazen belki öyle bir anladın gelmiş olabilir ki Belki gözyaşları içindesin, ben öyle bir şey yapıyorum, daha büyük, öyle bir şey yapıyorum, daha büyük vicdansızlık oluyor. <gülüyor> Vicdansız yani, insan ne der ki başka? Vicdansız. ki çok neşeli hissettirdiğim bir anına denk geliyor. Gülerek karşılıyorsun işte o çıkardığım sesi ve daha çok hoşuna gidiyor. İşte bilmiyorum ya. böyle şeyleri yaşları içindeyken yakalamak istemem yani. Şurası zaten ve elbette ki biliyorum loşka. Sen bunu hiçbir zaman bu kayıtları. Evet. Başından sonuna kadar. Yeterince büyük ilgi ve alakayla zaten dinlediğini biliyorum. Pür dikkat. Kulaklarını açmış. Şurada ne dedi, burada ne dedi. Kaçırmayayım. Dediğini öyle hissettiğini zaten biliyorum. İşte. İşte. yanıyorum İşte işte be of sen bana ne yaptın böyle kadın Junior'ım ama İşte öyle söylemiştik değil mi? Junior oldu <gülüyor> şunu mu dedik? O yüzden bu unutma olayını hiç sevmiyorum ve takdir etmiyorum. Tenkit ediyorum. Sevineceğim. Bir şeylerden başka bahsedecek miydim ya? Filmden bahsettim. Stemimi de ettim. Sistem bile değil ya. Ya aslında öyle ama. Söylemesen de ya. Söylemeseydin yani. Ben sana kaç defa? Kaç defa?" dedim sana. "Dedim ki, dedim bak bir şey söyleme dedim. Bilmek istemiyorum." dedim. Tamam mı? bu şeyden gelmiyor. Zaten hiçbir şekilde ondan da zaten gelmiyor. Gelemez yani. Aklımdan da öyle bir şey geçirmiş olabileceğini düşünmem bile bana gerçekten haksızlık olur yani haksızlık olur kalbimi çok kırar biliyorsun bunu hiç öyle bir şekilde kendimi neyi açıklıyorum ya aptal mısın çocuk yani hani ne durum sanki bir şey hala da dilimi koparacağım ama yine de denemek istedim anlıyorsun yani İçim kıyılıyor bitti söylemek zorunda değilsin ben sana söylemiyorum bir şey Bazen Gerek yok ki Gerek yok yani sen Yanımda olup böyle Kıyım kıyım kıyılmış Loçkan'a yanında olup Böyle şifa alamayacaksın. Ya da ben sana alamayacaksan. Bence yalan söylemekte. Ya da en azından hiçbir şey söylememekte. Bir şey yok ya. ABS yok yani. Ya kızgın değilim. Canım yanıyor işte ama. Baksana yine ya. Kendime bakıyorum. Of ya. Benim gibi bir insan, tamam mı? Benim gibi bir insan. <gülüyor> Buna sen de daha iyisin yani. Hayatında böyle bir şey bulmuşken. Heloçka. kendini böyle tamamen adayabileceğim bir şey ya. Neredesin sen? Nedeni merak ediyorum. Bugün nerede olacaksın mesela? Zaten merak edilecek bir şey değil. Ama bugün nerede olacaksın? Bugün ne yapacaksın? Çok üzülüyorum ya. Seni yalnız bırakmış olduğum her gün için. gelen her şeyi yaptık, ben söyleyebileceğim her şeyi söyledim, sen söylenecek her şeyi söyledin. Ona rağmen bir şey değişmedi yani. Ben konuyu dallanıp budaklandırmayacağım, merak etme. Sadece demek istediğim, sen bu işin olabiliyorsa herhangi bir şekilde barışta çözülebileceği ya da git işte kardeşim diyebileceğin her şekilde her şekilde dediğin yani. Ya bir de neyi sevmiyorum biliyor musun? Böyle şeyler konuşunca ya belki biz zaten bahsettiğimiz, değindiğimiz, konuştuğumuz şeyler bunlar. Ama ben böyle söyleyince ya sana cevap hakkı bak yani konuştuğumuz şeydir üzerine zaten tekrar bir şey söylersem söylüyorum. Sana cevap hakkı doğacak şekilde bir şey söylememeye çalışıyorum. Yani zaten konuştuğumuz şeyler olduğu için tekrar cevap vermeye gerek yok. Ben hepsi aklımda yani ben şey yapıyorum her ne kadar bazen aynı soruyu bir daha soruyor gibi gözüküyor olsam da aslında biliyorum yani cevabına. Ya işte bazen de şey oluyor işte tekrar bir alt konu açılması gerekiyor tekrar bir, bir, bir konuda açılması gerekiyor. O yüzden o yüzden Dedim demek istediğim şey o Burada <gülüyor> Allah'ını budaklandırmak istemiyorum Yani Evet Sokağıma geldik Burası da bizim sokağımız Tamam şurası güzel. Seni az kenara bırakacağım. dur bakayım tekerle yapabilir miyim? herhalde yapıyorum ben. Tekerle neler neler yaptım. Bu bir şey yapacak yani? Doktor derdi mi bu bir çare? Etti. sabah akşam yemekten önce sonra ve sonra bunda yanında istiyorum Nasıl bir park ya? Yemin ediyorum babam ev almaz, kız vermezler. Her şey yani. Bir dakika. Vermesinler. <gülüyor> I don't care. Böyle bırakayım da kız vermezler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> easy girl, easy. Tamam. Korktu musun? Tamam be kafayı türedin. Burada aloçkamızın kafasını mı şişirelim? Bik, bik, bik, bik, bik. Ya Şunları sen dinlerken bir de seni göremiyorum ya. Ayrı sinir oluyorum yani. Bir sigara hak ettim. tanımlamış. <gülüyor> çok detaylı da. işte. evsinin Eleanor the Capr'a benzedik. Ama ıstak haline. Çok geveze oldum, çok konuştum. Aksine i̇şte, iyi ne oluyor bilmiyorum. Bir şey demiyor Locha. Seni bu sefer gerçekten bırakmam gerekiyor. Çünkü gerçekten yanıyorum. Sen benim fotoğrafımı mu beğendin Locha? öyle anlık olunca da güzel oluyor. Loşkan fotoğrafını beğendi. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ama hmm, bunu çıkarırsam cebimde eşyalarım var. Neyse, cam açsam bir şey diyeyim ben bir zekiyim sanki. Cam açsam bütün sorunlarım çözülüyor. Ah, daha yanıyorum. Yanıyorum, Loçka. Ne yapacağız böyle? Baksana ya. Her zaman şeyden... Te... Hatırlıyor musun? İlk zamanlarda da. Ya <gülüyor> bu İlk zamanın yani gidişin ilk zamanlarında da ya da... Belki gitmeye yakın son zamanlarda da her zaman şey diyordum. Şu anda o kafadayım yani. Şey olmayacak, şu an hani, zaten öyle değil de bir alışmışlıkla alakası yok hiçbir şeyin. Şu an nedense, nedenseyi bilmiyorum. Ya işte sebebi aslında, böyle konuşuyor olmamın sebebi, böyle deli gibi içten konuşuyor olmamın sebebi. Bilmiyorum, bugün böyle başladı. Ama tabii ki de sensin yani sebebi. Bana verdiğin bu şapkan tabii ki de, çok da güzel kokmuyormuş. Diyordum ki. Sitemim yorum kaldı. Ya i̇şte be. Takılıyorum. Tam içimin kıyıldığını, kıyıldığını yine söylüyorum. Ama takılıyorum bir bakıma. Aa, şey. Şey. Aslında bunu bir bakma istiyordum bazen. Sadece ses kaydına odaklanma değil. Söylemek istediklerime, düşüncelerime, hislerime. Böyle abuk sabuk hareketlerime de şahit olmanı istiyordum bazen. Çünkü zaten beni öyle bildin, tanıdın yani. Hayır, şeyi de kastetmiyorum. Şaşırmış olmasın demiyorum. Sadece demek istediğim... Zaten sevdiğimiz şey buydu ki yani. Doğal da işte bu hallerim. Boş boş konuştum. Güzel ya. Gence hiçbir şey güzel değil de. Ben bu işe fena alıştım ya. Bazen tuşa basması zor geliyor ya da. bir konuşacak çok şey var. Ya şey gibisinden demiyorum, kapatılmamış <gülüyor> demiyorum yani. Ama bahsetmek bahsetmek istediğim çok şey aklıma geliyor. Bazen ot basmak zor oluyor. Neden zor olduğunu ya da neden zor hissettirdiğini bilmiyorum. O böyle basınca da her zamanki ben <gülüyor> konuşuyorum. Neyse bugün ağlamadım bari mutlusundur. <gülüyor> Yok nasıl oluyor? Mutlu değilsindir. Her evet evet şey olmamışsındır. Bu kayıt hoşuna gitmemiştir. Ha aslında evet, bağlamak istediğim bir konu vardı. Her şey olarak kadar karman çorman oldu ki. <gülüyor> bağlamak istediğim bir şey vardı. Hani e, gitmeye yakında ya da gittik, gittiğin ilk günden itibaren, ilk andan itibaren... E, konuşmayı ara ara konuştuğumuz ya da konuşmaya başladığımız şeylerde... Evet, belki şey yapabiliyorduk. Ya tamam, yerlerde açılışı olarak yapıyorduk. Ya da işte gözyaşları içinde yapıyorduk. Sonra yine gülüyorduk. Ne yapabiliriz ki biz başka roçkan? Ne yapabiliriz yani? Ama işte o gülme hissiyatı, o o da buruk oluyordu beluçka. Ondan bahsediyorum. Şu anki böyle bu şen şakraklığım belki ya da neyse işte bu da şeyden oluyor. Bu da buruk oluyor yani. Buruk Loçka, buruk. Tamam. İşte veya neyse. <gülüyor> <gülüyor> bazen de şey yapıyorum böyle hani bu kadar çok konuşunca elbette ki öyle düşünmediğini biliyorum ama bırak yani yine ben olayım şey diyor musun böyle insan dinleyecek bunu az az kaydetti <gülüyor> aloo diyosundur sen Neymişsin? Ah be, ne çıkacak? Şu konuda bak, işte diyorum ya, ben mesela böyle şeyler aklıma geldikçe her her kayıt aklıma gelir ve hepsinde de bir daha söylerim yani. Bazen böyle şeyler söylüyorum, yani işte özellikle bir şey söylememe gerek yok, şu söylediğim bile, böyle sana şey oluyor, ya, ufak bir böyle, işte evet falan diyesin, ya da işte iki üç cümle ekleyesin, bir şeyler söyleyesin geliyor, o hak. Zaten doğuyor ve söylemek istediğini biliyorum Zaten Onu yapamıyorsun O yarım kalıyor İşte Merak etme Güzelim Merak etme Ben onların cevaplarını kafamda hep tamamlıyorum Ben bir şey söylerken ya da bir şey sorarken Kafamda cevabı hazır zaten da bana verebileceğimin cevabı düşünüyorum ve onun üzerine bazen soru soruyorum. O yüzden sakın sakın şey hissetme. Ben tek başıma ikimiz olabiliyorum. O yüzden canın sıkılmasın tamam mı? Ya bunları da şey yapamam, böyle yasal aydınlatma metniymiş gibi. T.A. baştan hepsini tek tık peşinden söylemek isterdim. Ama bilmen gerekiyor, benim seni hissedeceğimi. Ne söyleyeceğini düşündüğümü bilmen gerekiyor. Söylemek de aynı şey değil, biliyorum. Kim bilir belki şu an elinde bir işle, bir şeyle uğraşırken bunu dinliyorsun. O yüzden doğrudan sana konuşayım o. Zaten öyle, yapıyorum ama... Şşt. Ne yapıyorsun? Çok çalışıyorsun be. Dinlen biraz. Şöyle bırak işini, kenara otur. Sakinleş. Ağlama Kaçka Hıh kendi kendine bitirve giriyor O kadar da tahmin edemem herhalde Alamam be Sümün çıkıyo burnundan <gülüyor> Of. Be kadın of. şuan belki gitmemi istemiyoruz ama gitmem gerekiyor hıh <Gülüyor> Benim buradaki evine çok sık gidiyorum. Bana kapıyı açıyorsun. Kucağıma zıplıyorsun. Hani hatırlıyor musun? Bir gün ben geldiğimde duştan daha yeni çıkmıştın. Yani hazırlanmış bir şekilde. Sıcacıktın. Ben hayatımda o kadar sıcak bir şeye dokunmadım. Sen senin sıcaktın zaten her zaman başkaydı ama o andan bahsediyorum. O an o kadar da... Çünkü ben de dışarıdan gelmiştim. Motorla gelmiştim. Bir bakıma soğuktu yani üşümüştüm. Ben de buz gibiydim. O anki o sarılma var ya... Zaten bütün vücudunu böyle dibine kadar hissetmiştim. senin de oysa. Kavuştuğunu biliyorum. Hatta öncesinde üstümü çıkarmam için işte kaskımdır, mantımdır. Onu çıkarmak için müsaade bile yetmiyordum neredeyse. Ama ben o fırsatı böyle kullanır mıyım? Ama o, o hareketlerin, o anların abeloçka abeloçka işte birbirinden güzel biri birbirine benzemeyen, hepsi ayrı ayrı güzel olan. Kim bilir kaç tane kucaklaşmamız var. Ama onun sıcaklığı hala vücudumda. Sevgilim. Her zaman söylüyorum. Sana veda etmek çok zor. Hoşça kal. Hoşçakal loçkaaaam hmm. Of ya, Dilimi de çıkartamıyorum sana o kadar sinir olurum ki Neyse Güzel loçkaam Görüşürüz Bay bay bir yanaklarından öpüyorum kocaman. Kocaman ama kocaman, kocaman öpüyorum. Senin de dudağına senin de dudağına dudağımın kenarında hissediyorum başka. Öyle hissediyorum ki.